İnşirah Suresi, Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Senin için göğsünü yani gönlünü ferahlatmadık mı? Belini büken yükünü senden atmıştık. Senin için şanını da yüceltmiştik. Şüphesiz ki her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır. Evet şüphesiz ki her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır. Bir işi bitirip boş kaldığın zaman hemen başka bir işe kalk ve yalnızca Rabbine yönel.